Evet bismillahirrahmanirrahim elhamdülillah ve ssalatu vesselamu ala rasulillah ve sahbihi ecmaîn imma ba'd hamt âdemlerin salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin. Ve onun tahir güzide ashabının üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Rabbim bizleri yine Kitabu Tevhid adlı o güzel kitabı anlatmayla buluşturdu. Bu güzel eseri Allah'ın izniyle yine bugün şerh yapmaya çalışacağız. Kitabımızın ismi malum Kitabu Tevhid ve kitabın yazarı Muhammed İbni Abdülvehhab rahimahullah. Kitaplar <gülüyor> değerli kardeşlerim yazarların bir aynasıdır. Yazarın iş dünyasını ve akidesini ve inancını açıkça yansıtır. Dolayısıyla Muhammed İbni ve Veheb de eserinde kendisini bize yansıtıyor. Biz de onu bu kitabıyla tanımaya çalışıyoruz. Benim hatırladığım kadarıyla sizlerle beraber değerli kardeşlerim şu an sizde kayıtlı olan Allah'ın rahmetinden ümit kesmek yahut kendini O'nun tuzağından güvende hissetmek olarak kayıtlı olan bölüme geldik kardeşlerim. Babu قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى اَفَاَمِنُوا مَكْرَ اللّٰهِ فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا قَوْمُ الْخَاسِرُونَ اِلَّا Bu ayeti kerime babı yani sizde de demin aslında Hemen ayetin en başta zikrolunanı yoksa onlar Allah'ın tuzağından emin mi olmuşlardır? Halbuki Allah'ın tuzağından hüsrana uğrayan kimselerden başkası kendini güvende bulmaz. Araf 99. Ayet-i Kerime. O halde başlığımız, babımız bu ayet-i kerime bende orijinal olarak değerli kardeşlerim budur. Yani kavlillahi ta'ale... أَفَآمِنُوا مَكْرَ اللّٰهِ فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ illa al الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ Araf 99. Ayet-i Kerime Evet. Şimdi bu Ayet-i Kerime'nin değerli kardeşlerim başlık çatısı altında bu kitapla münasebeti nedir? Kitabı tevhidle Tevhid ile münasebeti nedir? Öncelikle sizden bunun cevabını almaya çalışalım. Evet. Acaba bu başlık, bu başlık kitabı tevhidle Hangi münasebetle değerli kardeşlerim birleşiyor? Yani Kitabı Tevhid'de özellikle bu başlık neden atılmıştır? Müellif bize bu başlığı neden atmıştır, yazmıştır? Bunu sizden almaya çalışalım. Evet, var mı kardeşlerimizden bu cevabı vermek isteyen? Evet, Yakup. Allah rahmetleri üzerinize. Niye bu başlıkla Diyor ki insan diyor Allah'tan kendisine asla başlanmayacağını ve tövbe etmesi takdirde tövbesini de kabul olmayacağı hususuna dayanarak Allah'a karşı şöyle bir merhamet sıfatının olmadığı nizamdan kapanarak böyle büyük bir günaha karşı karşıya alır Allah korusun şirke bile yol açabilir <gülüyor> düşüncesiyle bu babayet daha rahatmıştır Güzel, evet güzel bir yaklaşım. Güzel bir açıklama. Başka eklemek isteyen kısa ve muhtesap bir şekilde bu Bekir. Hocam devamında da yahut kendini onun hissetmek yani Allah'ın Allah insanlara mı Hayır. Ee, kesinlikle zaten Allah'a bir e, olur, Allah muhafaza. İnsanlar var yani e, İslam'ı e, yaşayanlara İslam'ın önüne tuzaklar ee, onun gelişmesini, yani ilerlemesini e, önlemek için gelen peygamberler olsun, onun yolunda giden insanlar için olsun, bazı tuzaklar kurarlar, entikalar falan kurarlar. Allah onlara mühlet verir, sövbe etmeleri için zaman tanır fakat onlar bunu e, anlamayı anlamayıp da devam ettikleri Allah onların tuzaklarını başkakta geçirir, buradan anladığımız O'dur. E, bu bakımdan e, yani bir de Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, bu büyükthought Here's a thinking process to arrive at the desired transcription: 1. **Analyze the Request:** The user wants me to transcribe a Turkish audio segment "büyük," "hadis," "büyük münakahalar," "Nûr Suresi," and "uzak dururlar.") *Drafting "bu büyüknafaza arasında zaten kimse de gündeme <gülüyor> gelecek hadislerin arasında en büyük münakahalardan birisi olarak şey yapılmıştır, sayılmıştır. Ee, bu konuda Allah yine Nuh Suresi 22. ayette ve onlar büyük büyük ilerler yaptılar, tuzaklar kurdular diyor." Ee, insanlara verilen e, dünya dışı mal nimet evlat ve benzeri gibi şeyleri tuzak olarak sayıyorlar ki e, mesela Muhammed İsaan veya bir başka peygamber insanları doğru yola çağırdığında e, bazı e, genelde e, avam takımları dedikleri kendi aralarında e, bu da e, avam bakımları genelde inandıkları için, yani kendi aralarında, onlar diğer e, şeylere bakarak, yani üstün ki kimselere bakarak, mal bakımından zemin olanlar, evlatları çok olanlar, bunlara baktıklarında, yani bunlar yanlış yolda olsalar, sapık yolda olsalar, Allah bunlara böylesin, ma'a ve evlat vermez diye düşündükleri için, bazı alimler de bunların bu şekilde kendi kendine bir tuzağı düşürdük, ben Evet. Şimdi değerli kardeşlerim biliyorsunuz başlığımızda Allah'tan ümit kesmek ve Allah subhanahu ve Taala'nın tuzağından emin olmak zikrolundu. Biliyorsunuz Allah'ın meklinden tuzağından ancak kimler emin olurlar? Kafirler emin olur. Kafirler yani hüsrana düşen toplulukların adıdır. Biraz sonra ayeti kerimede de gelecek. Dikkat ederseniz kafirlere ve tağutlara ve zalimlere ve katliam yapanlara... Allah'ın kendilerini azaba düşürmeyeceği konusunda eminlerdir. Allah Subhane ve Taala'dan böylesine bir eminlik onları küfre kadar, şirke kadar düşürmektedir. Zaten bizim kitabımız Kitabı Tevhid'te değil mi? Eğer bir insan Allah'ın tuzağından emin olursa, yani Allah'ın azabından emin olursa, biraz sonra Allah'ın tuzağından maksatı ne olduğunu hatırlatacağız bu takdirde şirke kadar düşebilir ve küfre düşebilir eğer bir insan şirke düşüyorsa tevhidini bozuyor demektir biz bu kitapta tevhid anlatıyoruz tevhide aykırı olan durumları madde madde zikretmeye çalışıyoruz o halde tevhidle münasebeti nedir Allah'tan rahmeti kesmek ondan rahmetten uzak kalmak veya Allah Subhanahu ve taala'nın eminliğini hissetmek yani onun bizi yarın bir tuzağa düşürmeyeceğine onun hatamız neticesinde küfrümüz ve şirkimiz neticesinde azaba düşmeyeceğine emin olmamız neticesinde bizim Allah korusun küfre düşeceğimiz söz konusu olduğundan dolayı bu durum tevhidi bozacaktır insanı şirke düşürecektir küfre kadar götürecektir bundan dolayı bu tevhidin değerli kardeşlerim kapsamında bir bab olarak üzerinde durulmuştur. Peki burada yapılması gereken nedir? Müslüman kafirler gibi fasıklar ve günahkarlar ve müşrikler gibi olmamalıdır. Sürekli Rabbinden korkmalıdır ve reca ehli olmalıdır. Yani halk ve ne dedik? Daha önce reca, beynel halk ve reca, korkuyla ümit arasında Allah subhanahu ve teala'ya ibadet etmelidir. Allah subhanahu ve teala bizden Korkmamızı bekliyor ve ondan da ümit var olmamızı istiyor. Korku bizi Allah'ın eminlerini yerine getirmemizi eminlikten alıkoyacak. Yani Allah Subhanahu ve teala'nın tuzağından bizi emin koyacak. Peki buradaki Allah Subhanahu ve teala'nın tuzağından maksat ne? Biz daha önceden dedik. Allah Subhanahu ve teala kulları küfre, şirke, harama, masiyete gittikleri takdirde Allah onları o yolları açar ve o yolları kolaylaştırır. Allah müminlere tuzak kurmaz. Allah salihlere tuzak kurmaz. Allah mücahitlere tuzak kurmaz. Kullar İslam'ın dışına çıkarlar. Küfre, harama, masiyete ve şirke yönelirlerse, bu takdirde Allah'ın azabından emin olma düşüncesine kapılırlarsa, Allah subhanahu ve teala onlara bu yolları açar. Biz daha önceden dedik, Allah'ın mekkinden, tuzağından maksat, bir kafirin eyleminin karşısında Allah'ın mukayyeden almış olduğu bir sıfattır. Bu sıfat kesinlikle kemal derecede bir sıfat değildir. Allah'a isnat edilemeyecek bir sıfattır. Hiçbir zaman Allah kullarına tuzak kurmaz. Kullarından kafir olan, müşrik olanların yapmış oldukları fiillerinden, Oyunlarından, tuzaklarından dolayı başlarına tuzaklarını bozarak, geçilerek bu takdirde Allah'ın tuzağı olarak bu sıfat alınmış olur. Daha önceden buna da değinmiştik. Allah'ın sıfatları celaline layık kemal derecede sıfatlardır. Bir de sıfatlar var ki noksan sıfatlardır. Allah subhanahu ve teala'ya zulmetmek. Kafil olmak, uyuya kalmak, bu gibi sıfatlar yakışmaz demiştik. Bir de üçüncü sıfat vardır ki mukayyet sıfat dediğimiz müşriklerin kafirlerin yapmış olduğu bir eylem, bir fiil ve mahsiyet ve küfür üzerine veya Müslümanların aleyhine kuracakları bir tuzak üzerine Rabbimizin aldığı sıfattır ki biz buna Allah'ın tuzağı diyoruz. Yani tuzaklarını başlarına geçirme veya mesela kafirler demin söyledik müşrikler öylesine haram ve katliamlar yaparlar zulmederler ki artık Allah'ın tuzağından emin olurlar bir anda Allah'ın azabından emin olurlar yarın Allah onları sanki cehennemine azabını atmayacağına emin olurlar İştece, işte böylece onlar Allah'ın tuzağından emin olduklarından dolayı şirke kadar küfre kadar düşerler ki bu tevhidi bozan bir durumdur o halde burada bu bapta değerli kardeşlerin bilinmesi gereken husus başlıkla münasebeti budur Allah subhanahu ve teala bizlere korkuyu emrediyor daha önceden de değindik ve racayı emrediyor korkudan maksat havf, racadan maksat ümit var olmak yani cehenneminden de korkacağız cennetinin de garanti olmadığına iman edeceğiz ve biliyoruz ki havf amelle olur öyle ben cehennemden korkuyorum demek yetmiyor Madem ki bir Müslüman korkuyorsa İdris, korkusunun ameli olarak ortaya konulması gerekiyor. O zaman yasaklarından kaçınacak ki cehenneminden kurtulacak. Raca dediğimiz yine amelle olur. Reca amelle olur. Temenni ise dille olur, temellikle olur. Hani ümit var olmak ve aynı zamanda kardeşlerim temenni arasında büyük fark vardı. Biri dille ifade eder. Temenni temenni ifadelerinde bulunur. Hep sürekli ya Rabbi ya Rabbi cennet ver ya Rabbi rahmetler ya Rabbi nimetler ya Rabbi zenginlikle Dille ifade eder. Biri de reca eder bunu dille söyler. Amenen de Rabbinin emirlerine tutunur. Yasaklarından sakınır. Rabbinin rahmetini, nimetini, lütfunu ister. O yüzden reca hale dediğimiz ümit var olma hali neyi gerekli kılar? Amel etmeyi gerekli kılar. Havf da keza aynı şekilde amel etmeyi kılar. Bakınız Allah Nuh suresi 13. ayette Size ne oluyor ki Allah'tan korkmuyorsunuz diye bize bildiriyor. Demek ki Allah subhanahu wa ta'ala bizim kendisinden korkmamız gerektiğini bizden istiyor. Müslüman o halde hangi hal ve durumda olursa olsun değerli kardeşlerim. İman ve sanih ameline güvenerek kesinlikle cennete gideceğine Allah'ın azabından emin olacağına inanmamalıdır. Anladık mı kardeşlerim? Hangi zirvede olursanız olun iman bakımından, amel bakımından hangi noktada olursanız olun, kesinlikle imanınıza ve amelinize güvenerek Allah'ın azabından emin olmayın. Böyle bir inanç yoktur. Bu inanç akidemize terstir değerli kardeşlerim. Bu yüzden her an hata edebileceğimizi, nefsimize yenilebileceğimizi ve bunun neticesinde ayağımızın kayabileceğini, Allah korusun şirke düşebileceğimizi bilmemiz lazım. Bazı insanların hani sofilikte biliyorsunuz bir mertebe bir derece vardır. O derecelere ulaştıkları zaman, Masiyetten, şirkten, küfürden muhaf olduklarına inanırlar. Sakın ha sakın böyle bir hatalara düşmeyelim. Biz bir kuluz, Müslümanız. Ölünceye kadar, son nefesi verinceye kadar iman ve salih ameli korumanın ve Allah'ın azabına düşebileceğimiz endişesini, korkusunu taşımamız gerektiğini her zaman bilmemiz lazım. Ve bu sorumluluktan uzak kalmamamız lazım. Gerekli söylediğimiz bu bilgileri düşünmeliyiz değerli kardeşlerim. Müslüman Allah'ın kendisine yüklediği sorumluluktan bir an bile olsa kaçmayacak. Neyi yükledi Allah? Hangi amelleri yükledi? Bunları yerine getirecek. Böylece yerine getirdiği amellerle Rabbinden cennetini umacak. Yerine getirmediği amelinden cenneti umması mümkün değildir. O halde bu başlıkla kardeşlerim münasebeti kurmuş olduk. Allah sizlere ve bana bu konuda Allah'ın azabından hakkıyla korkmayı, endişe etmeyi ve Allah subhane ve taala'nın mekrinden, tuzağından emin olmamayı, ümit kesmemeyi, sürekli her durumda, her halde de Rabbine dönen, kulluk eden ve korku ve recayı taşıyan salih müminlerden eylesin değerli kardeşlerim. O halde başlığımızın münasebetini öğrendik. Yani kişi, o zaman Eyüp, bu Allah'ın mekrinden emin olursa, Allah'ın azabından emin olursa, insan şirke düşebilir, küfre düşebilir. Bu takdirde, kitabı tevhid'e zıt düşen bir eylemde bulunmuş oluyor, tevhidi bozan bir durum yaşıyor. Bundan dolayı da müellif değerli kardeşlerim bu başlığı atıyor. Ne diyor bakın başlık? Efeminu. Yoksa onlar Allah'ın tuzağından emin mi olmuşlardı? Halbuki Allah'ın tuzağından hüsrana uğrayan kimselerden başkası kendini güvende bulmaz. Demek ki hangi insanlar emin olurlar Allah'ın tuzağından ve azabından? Ancak kafir insanlar, müminler, Müslümanlar bundan emin olmazlar. Şimdi bu konuda bu başlığın çatısı altında getirilen birinci delili, sizden alalım ve ayeti anlamaya çalışalım. Evet bu ayetimizi bize kim nakledecek kardeşlerim. Evet e, İdris. Yoksa onlar Allah'ın tuzağından emin olmuşlardı. Halbuki Allah'ın tuzağından yusrana uğrayan kimselerden başkası kendini güvende bulmaz. Aral 99. Güzel. Başka? Evet Mikail. Yoksa onlar Allah'ın tuzağından emin olmuşlardı. Halbuki Allah'ın tuzağından hüsrana uğrayan kimselerden başkası kendisini bende bulamaz. Araf bulamazdı. Güzel. Başka kardeşler. Ali kardeşim. <gülüyor> Allah'ın meklinden emin mi oldular? Ziyana uğrayan toplumdan başkası Allah'ın meklinden emin olamaz. Araf 99. Evet. Başka okumayan İbrahim kardeşim. Yoksa onlar Allah'ın tuzağından emin mi olmuşlardı? ki Allah'ın tuzağında hüsrana uğrayan kimselerden başkası kendini güvende bulmaz. Efe aminu mekrallahi fe la ye'menu mekrallahi illel khasirun Yoksa onlar Allah'ın tuzağından emin mi olmuşlardı? Yoksa onlar? Kim onlar? Ayet-i kerimede onlardan maksat kimdir? Kafirler, müşrikler, zalimler, tahvudlar, yeryüzündeki müstebbirler, yeryüzünde Allah'ın ayetlerini ve Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın getirdiği menheci dini doğrulamayan böyle insanlar bu gibi insanlar Allah'ın azabından emin olduklarına şahit olursunuz. Mesela bugün katliam yapan eset ve onun arkasındaki bugün şia topluluklarının Allah'ın azabından emin olduklarını görebilirsiniz. Neden? Bugün alabildiğine katliam yapanlar yarın mahşer gününde Allah'ın bunlardan hesap sormayacağını hiç düşünmüyorlar. Dikkat edin bütün müstekbillere ve kafirlere zulmederler, kan dökerler ve Allah'ın azabından emin olduklarına inanırlar. Eğer onlarda zaten Allah korkusu olsaydı bunu yaparlar mıydı? Bazen aklımız durur, şok oluruz. Bunların hiç Allah korkusu yok mu deriz? Deriz ya değil mi? Vicdanlarınız yok mu deriz değil mi? Hiç sizin vicdanınız yok mu, onurunuz yok mu? Hani deriz ya insanlığın onuru bitmiş, şerefi kalmamış. Veya deriz ki Allah'tan korkular, korkuları olsa bu katliamları, bu zulümleri yaparlar mı? İşte o zaman bu soruların cevabı nedir? Onlar Allah'ın meklinden, azabından emin olmuşlardır. Onlar inanıyorlar ki yarın mahşem gününde Allah onlara azap etmeyecek. Veya zaten onlar inanmadığı için Allah'ın azabına zulümlerini, küfürlerini, günahlarını devam ettiriyorlar. Onlarda da iman olsaydı, takva olsaydı, Allah korkusu olsaydı, bir insanı katletmeye, özellikle bir mümini bir Müslümanı katletmeyi düşünürler miydi? Hatta bir mümin, yiğittir bir mümin. Düşmanını bile böyle katliamlarla öldürmez. Düşmanı önünde bile yiğittir, onurludur. Ama bugün ölmüş cesetlerin üzerinde çalışma yapan insanlar görüyoruz. Ölmüş cesedi paramparça edenlere şahit oluyoruz. Ölmüş cesedi bıçakla, karnının yarıyor kafasının üzerinden, böyle bıçakla darbelerle ne yapıyor katlediyor böyle bir zihniyet kardeşlerim Allah'ın azabından emindir yani o azap ona gelmeyeceğine inanıyor hatta ve hatta öldürürken Allahu Ekber diye ve lillahi'l hamd diye öldürmektedir öldürürken öldürdüğü eli sünnet olan o müminin canının kanının helal olduğuna inanmaktadır işte böyle topluluklar veya Açıktan asli olan kafirlere bakın, müşriklere bakın. İçki içer, kumar oynar, haram yolda gider, fahşada gider, namaz kılmaz, zulmeder. Hayatlarına bakarsınız, şok olursunuz, dona kalırsınız. Dersiniz ki bunlarda Allah korkusu yok mu? Bir mekana girersiniz, büyük bir alana girersiniz, bir havalama girersiniz, bir tane Allah'ın kulu göremezsiniz. Hepsi müşrik, kafir, dinsiz. Bir mescide girersiniz öyle bir mekanda sizden başka kimse namaz kılmıyor. Dersiniz subhanallah bu kadar topluluklar Allah'ın azabından nasıl eminler? İşte kardeşlerim ayette de geldiği gibi <gülüyor> Yoksa onlar Allah'ın tuzağından emin mi oldular? Halbuki Allah'ın tuzağından hüsrana uğrayan kimselerden başkası kafirlerden başkası ne yapmaz kendini güvende bulmaz. Mümin korku içinde olur. Ne kadar zirvede de olsa iman bakımından ve amel bakımından, takva bakımından, huşu bakımından gece namazları dosa, gündüz oruçları dolsa, iley kelimetullah yolunda cihat etse son anda bile son anda bile korkar, ağlar, Rabbine dua eder kardeşlerim. O halde selefin hayatına dönün bakın. Selef sürekli son anına kadar ağlamıştır yani ebedi olarak cenneti kazanacağına inanmamıştı, korkmuşlardı ağlamışlardı son ölüm döşeklerinde onlara bakıp da soran bazı seleften önderler niçin ağlıyorsun dediğinde son anda kalbimden imanımın gitmesinden korkuyorum demiştir. Yani o kadar ki Allah'ın azabından korkarlar son anda son nefeste bile kelime-i tevhidsiz gitmekten korkarlardı. Düşünün böyle takva abidesi güzel insanların halleri böyle olursa bizim gibi günahkarların hali nasıl olmalı değerli kardeşlerim. Peki ayette demin dedik mekir sıfatı geçiyor mekir. Mekir sıfatı Allah'a isnat edinmeyecek bir sıfattır dedik. Değil mi? Tuzak Allah'a isnat edilemez. Çünkü tuzak kurmak bir eksiklik bir noksanlıktır. Allah subhanahu ve ta'la muvahhid kullarına tuzak kurmaz dedik. Ama Allah subhanahu wa ta'ala müşriklere, kafirlere tuzak kura. Buradaki tuzaktan maksat nedir? Nedir? Evet Bülent. Boşa boşa. Tuzaklarını boşa çıkartmak. Peki mesela günahkarlar var. Zulme gidiyor, harama gidiyor, fahşaya gidiyor. Onlara bu fırsatı vermekle, mühneti vermekle bu da bir mekildir. Allah subhanahu wa ta'ala onlara mühnet veriyor. Dönmelerini bekliyor ama onlar dönmüyorlar. Ve Allah subhanehu ve ta'ala onlar istidraç dediğimiz günahlarının artmasına kapı açıyor. Dikkat edin yeryüzünde çok zenginlerin ve süper devletlerin değil mi teknoloji ve bilimi elde eden ülkelerin küfürde yarıştığını görürsünüz, zulümde yarıştığını görürsünüz. Bir Amerika okyanusları aşar gelir İslam coğrafyalarını işgal eder. Bir İsrail değil mi ülkelerin çeşitli ülkelerinden gelerek gelir Müslümanların topraklarını Filistin işgal eder ve orada zulmeder yeryüzündeki bütün tağutlara, zalimlere ve müşriklere bakın, günahkarlara bakın günahta derinlemesine giderler mal ve mülk ve güç ve kuvvet de bunlardadır peki bu mal, güç, kuvvet bunlarda olmakla beraber ve İslam'a da düşman olmalarına rağmen neden bu malı ve bu mülkü ve bu zenginliği ve teknolojiyi elde etmişlerdir neden bunca güç ve kuvvet bunlardadır Evet. Evet. Kim cevaplayacak? Evet İbrahim. Allah azze ve Celle'nin onlara mal, mülk, servet yani ne diyelim bir takım var dünya nimet olarak gördükleri bir takım varlıkları vermesi onların şerrine olmuştur hocam. Yani hayrına deyip onun Allah onların azabını arttırmak için onlara vermiştir. Evet güzel. Başka Evet Zeynep kardeşten konuşmamıştı. Allah-u kafir olsun, işi olsun, dünyadayken çalışana o rızkı vereceğini kendisi görmüyor. Ve buradaki o rızkı vermesi, nimeti vermesi ne anlamda veriyor, niçin veriyor, sevdiğinden mi veriyor, razı olduğundan mı veriyor Allah? Evet. Bazen bize soru olarak geliyor, Amerika diyor, Avrupa diyor, Batı diyor bu kadar gelişmiş bir ülke ve İslam ülkeleri hep geri kalmış bir ülke. Dolayısıyla diyor bunun sebebi ne Müslümanların kendilerinden kaynaklanan bir geriliktir diyor. Yani burada aslında bir de ilahi bir uyarı olduğunu bilmemiz lazım. İsmail bir de sen cevap verecektin herhalde. Onlar Allah'ın oldukları için Allah onlara güne kadar veriyor dünyada onların Güzel. O halde evet Ebu Bekir yani asret dönemlerin e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e söylerdi yani iki sırada Aişe'de bir şekilde de yani duş dururken veya yatarken sanki hatırlamuz anda yatarken bir derdimiz var ki Allah'a yönel. Bunun onların ahiret kısmı olsun. Evet. Başka başka kim konuşacak? Evet hocam Allah azze ve celle Bakara suresinde zikrediyor. Diyor ki bizim onlara mal, mal ve verme, lütf ver, vermemiz onların hayrına değil onların azabını arttırmak içindir diyor hocam. Güzel. O halde kardeşlerin buradaki kafirlerin ve müşriklerin güçlü olmalarının ve gelişmiş bir devlet olmalarının alameti Allah'ın onları sevdiğinin ve razı olduğunun alameti değildir. Allah subhanahu ve ta'ala onların azaplarını arttırmak ve şirklerini çoğaltmak ve ahirette bir paylarının olmamasını sağlamak amacıyla dünyada onlara güç ve kuvvet veriyor. Ama müminler bunun farkında değiller. Özellikle İslam coğrafyasında müminler gelişmiş ülkelerin yani kendilerinden kaynaklandığını evet tabi bunlara onların kendi katkıları olduğu da katkidir kesindir. Ama Allah subhanahu ve ta'ala bunlara mal, nimet, mülk ve zenginlikler vererek Allah'tan daha da çok uzaklaşmalarına kapılar açmaktadır. Biz buna istidraç diyoruz. Azaplarının artması için Allah'ın onları nimete bahşetmesi, nimetle boğması, nimet içinde yüzmeleri ve bunun neticesinde küfürden, haramdan, şirkten uzak kalmama düşüncesine kapılmaları değerli kardeşlerim. Eğer bir insan o halde, buradaki mekirden, tuzaktan maksatın neler olduğuna değinmeye çalışıyorum. Eğer bir insan tüm günah ve küfrüne rağmen mük ve zenginliği yaşıyorsa, bilelim ki bu Allah'ın ona bir mekridir, bir tuzağıdır. Allah subhanehu ve ta'ala ona o küfün yolunu, şirkin yolunu, haramın yolunu seçtiği için Allah subhanehu ve ta'ala ona hem bir istidraç yapıyor hem de ona bir tuzak kurmuştur. Buradaki tuzak kurma mümine değil kime? Kafir, kafir istemiştir. Yani o yolda gittiği müddetçe farkında değil o oyuna gelmiştir ve tuzağın içine düşmüştür. Aslında Allah subhanehu ve ta'ala ona yol göstermiştir. Şeytanla beraber ne yapmıştır onu? Değerli kardeşlerim. Kandırmıştır ve cehenneme doğru sürüklemiştir. Onun yani bu hale düşmesinin sebebini anladık mı? Haramı, küfrü seçmesi, elde ettiği nimetleri Allah'a taat yolunda kullanmaması. Eğer o Allah'a taat, kulluk ve sanih amel yolunda kullanmış olsaydı elde ettiklerini şüphesiz ki Allah Subhanahu ve taala değerli kardeşlerim, ona daha hayırlı yolları kapıları açardı. Yine eğer bir insan günah işleyip günaha rağmen günah işleyip günaha rağmen Allah rahimdir, raifdur, merhametlidir, bağışlayıcıdır, beni de affeder diyerek günahlarına devam ediyorsa bu Allah'ın ona uyguladığı bir mekiltir, bir tuzaktır. Çünkü nefsini ne yapıyor sürekli? Allah affedicidir Allah bağış, bağışlayıcıdır diyerek ne yapıyor günahlara şirklere küfürlere düşüyor ki bu da değerli kardeşlerim şey, şeytanın aldatmasına oyununa gelerek tuzağa düşmüş olan bir insandır o yüzden insan ameline güvenmeyecek insan ameline güvenmeyecek kime güvenecek Allah'ın rahmetine ve fattına güvenecek bakınız Burada aslında mealci Kurancıların suratına çarpan bir silleden bahsedeceğim. Mealci, Kurancı, kader inkarcısı bir takım yeni model bir zihniyete şu an bir sille tokat vuracağız. Allah Resulü'nden bir hadisle gelin bu hadisi anlamaya çalışalım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İmam Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki لَنْ يُدْخِلَ اَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةِ قَالُ وَلَا اَنْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهُ قَالَ لَهُ وَلَا اَنَهُ اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدِيَنَ اللّٰهُ بِفَضْلِ وَرَحْمَتِهِ Bakın hadis ne kadar güzel. Sizden birinin ameli onu cennete sokmaz. Sizden birinin ameli onu cennete sokmaz. Hatta Hatta seni de mi ya Resulallah? Hatta beni de. Evet beni de. Ta ki o Allah subhanahu ve ta'lânın rahmeti ve fatlı beni korumadıkça. Hadis Bukhari'de geliyor. Demek ki Allah'ın rahmeti fatlı olmadıkça biz cennete giremiyoruz. Yani biz amellerimize güvenmeyeceğiz. Kime güveneceğiz? Allah'a. Onun rahmetine, fatlına. Bu şu demek değildir. Ameli terk edelim. Allah da bize rahmetiyle cennetine koyar değil. Aksine amel işleyeceğiz. Gayret edeceğiz. Çabalar ortaya koyacağız. Tevhidden ayrılmayacağız. Sanih amellerimizi arttıracağız bol bol da ne yapacağız Allah'ın rahmetini umacağız zaten amel havftur ve rahmetini ummak da recadır bu hadis onu öğretiyor. bakın amel işleyeceğiz değil mi Allah Resulü demiyor mu bir başka hadislerinde çokça eğer beni seviyorsan amel et secde et bir sahabi geldiğinde değil mi Madem ki beni çok seviyorsan o zaman bana yardımcı ol. Ne yapayım ya Resulullah diye sorduğunda o zaman secdeni arttır diyor. Amelini arttır, kulluğunu arttır. Yani buradaki havf, Allah korkusu neye yönlendirir bizi? Sanih amellere. Sanih amellerden dolayı da bir mümin reca eder. Nedir reca? Rabbinden rahmetini umar, cennetini umar, fadlını umar, nimetini umar. İkisi birbiriyle iç içe bir meseledir. Havf ve reca olmadan ibadet olmaz. Eğer biri havfı terk ederse sanih ameni terk eder. Bir reca'yı terk ederse Rabbinin rahmetini, ummasını ondan beklemeyi terk eder. O yüzden ibadette bu iki şey çok önemlidir. Beynel havf ve reca, havf ve reca, korku ve ümit arasında bir ibadet. Ne Allah'tan ümit keseceğiz sürekli Rabbimizden. Ya Rabbi bize bağışla. Ya Rabbi sen kadirsin. Ya Rabbi rahmetin yücedir. Ya Rabbi sen merhametlisin deyip ümit var olacağız dua edeceğiz. Bu arada bol bol namazı kılacağız. Dua edeceğiz. Cihad edeceğiz. ilim yolunda gideceğiz. Hayırlı ameller adım atacağız. Oruç tutacağız. Müminlerle beraber olacağız. Böylece dengeli bir ibadet anlayışını yakalayacağız değerli kardeşlerim bilmem anlata. bildim bu hadis açıkça bize yani bu sahte çakmak Kur'ancı mealci kader inkarcılarının suratına vurulan bir silledir bir tokattır hani onlar diyorlar ya insan diyor kendi ameliyle cennete girer sadece amellere güvenmeyi bize öğütlüyorlar aşılıyorlar değil mi ama Allah'ın rahmetiyle beraber hem amel hem Allah rahmetiyle beraber Rabbimizin rızasını kazanacağımızı cennete gireceğimizi bilmemiz lazım değerli kardeşlerim. Bakın burada bu delili de zikretmiş olalım. Geldik şimdi ikinci delilimiz bu konuda. Kim delil getirecek? İkinci delilimiz. Evet evet. İbrahim Aleyhisselam dedi ki Rabbinin rahmetinden saplaklardan başka kim? Ümidini keser. Hizür Suresi ayet 56. Güzel. Evet Bünyamin. İbrahim dedi ki, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser? Hicir süresi 56. Evet Müslüm. İbrahim dedi ki, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser? Hicir 56. Evet Muzaffer hocam. İbrahim Aleyhisselam buyurdu. Dedi ki, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser? Hicir 56. Evet, başka son bir kardeşten daha alalım okumak isteyen. Evet Mustafa kardeşim. İbrahim dedi ki Rabbinin rahmetinden sapıklardan başkası ümidi kim ümidini keser dediler. Evet. Kale ve men yegnepu min rahmeti rabbihi illa dallun. İbrahim dedi ki Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser. İbrahim aleyhisselamın güzel bir sözünü naklediyor. Bakın Kur'an. İbrahim aleyhisselam diyor ki Rabbinin rahmetinden ümidi ancak kim kim keser? Ancak sapıklar. Buradaki sapıklardan maksat kimdir? Kafirler, müşrikler. Allah'a hakkıyla kulluk etmeyen, ona ibadeti terk eden, onu billemekten uzak kalan, emrine hükmüne baş kaldıran ancak böyle insanlar Allah'ın Rab, Allah veya Rabbimizin rahmetini ne yaparlar kardeşlerim? Ummazlar. Ve ümitlerini Allah'tan kesenler. O halde birinci ayet ve ikinci ayete göre ancak ümit kesenler Allah'ın azabından emin olanlar kimlerdir? Kafirlerdir. Bir mümin böyle bir sıfatı asla kesinlikle taşımayacaktır. Yani rahmetten ümit kesmek ne demektir burada? Allah'ın rahmetinden ümit kesmek ne demektir? Günahının affolunmayacağına ebediyen inanmaktır. Yani ben bir günah işlersem işliyorum zaten, Allah subhanehu ve ta'ala kesinlikle benim günahımı affetmeyecektir. Ben ebedi cehennemim, benim kurtuluşum mümkün değildir diye inanmaktır. Veya bir başka tabirle de bir günah işleyip de tövbe etme yerine sürekli günaha girdiğinden dolayı affolunmayacağına inanmaz. Ya ben tövbe etsem bile Allah beni affetmez. Benim tövbem ta semalara ulaşsa bile benim Allah tövbemi kabul etmez diye böyle bir ümitsiz olmak, rahmeti kesmek bu bir mümine yakışmaz kardeşlerim. Mümin sürekli ümit var olur. Hangi günahın içinde olursa olsun, hangi hatanın, günahın, hatta şirkin ve küfrün içinde olursa olsun, hatta hatta sema dolusu kadar, Dünya dolusu kadar günahla da olsa Rabbine dönerse tövbe masuha bir daha o tövbeden sonra kötülüğü ve o haramı o günahı yapmadığı müddetçe emin olsun ki Allah subhanahu ve teala onun günahlarını affedecektir. Allah gafurdur rahimdir ve tevvaptır. Bu güzel sıfatları Rabbimin celaline layık sıfatlardı. Bu yüzden bir mümin hangi günahın içinde olursa olsun? Hatta günahın içine boğulmuş olsa bile, günahın içinde yüzmüş olsa bile, dünya dolusu, semalar dolusu, kainat dolusu günahları bile olsa, eğer o anı hatırlayıp da Rabbine tövbe edip, Ya Rabbi ben döndüm ve kulluğa geldim, alnımı secdeye koydum, ve seni birledim ve senin emrin olan namazı kılmaya başladım dediği andan itibaren yaptığı bütün günahlar ne olursa olsun bir daha yapmamak şartıyla şart bu bir daha işlemeyecek salih bir niyetle bunu ortaya koyacak biz buna tövbe, tövbe nasuha diyoruz değil mi yani ihlaslı bir tövbe işte Allah böylelerinin günahlarını affedecektir bunda şüphemiz olmasın değerli kardeşlerim Demin demiştik mesela Müslüman reca ehli olmalıdır dedik. Reca amel olur, temenni dilli olur. Hep temenni ederler bazıları. Temenni biliyorsunuz Türkçe'de temenni. Yani amel etmeden sürekli temennilerde bulunmak. Şu evim olsa, şu barkım olsa, şu arabam olsa, şu tarlam olsa, şu mağazam olsa, şu mevkim olsa, şu makamım olsa. Değil Hep böyle dille temenni. Ama reca yani ümit var olmak, istemek, ummak ise böyle değil, amelle olur. Madem ki eğer bir evinin olmasını istiyorsan çalışacaksın, değil mi? Madem ki öğretmen olacaksan, belli bir mevki ve makama ulaşacaksan, o yolda gayretle çabalar ortaya koyacaksın. Madem ki cenneti istiyorsan, cennete giden yollarda olacaksın, amelde olacaksın, Müslümanlarla birlikte olacaksın. Cennet öyle bedava değil, cennet bedel istiyor. O yolda emek ve terlemek gerekiyor. Dolayısıyla kardeşlerim reca ehli bir mümin ameliyle mutlaka bunu ortaya koyması gerekiyor değerli dostlarım. Bir de kunut yani rahmetten ümit kesmek Allah'ın rahmetinden Rabbimizin rahmetinden ümit kesmek. Bir de yes dediğimiz aslında Türkçe'de de aynı anlamlara geliyor yine ümidi kesmek arasında fark var. Arapçada kunut dediğimiz yani buradaki la yaknetu ayette geliyor ya Rabbinin rahmetinden ümidini kesenler ancak kimler? Sapıklar buradaki kunut kardeşlerim şiddetli bir nedir? ümitsizlik halidir. Öyle bir ümitsizliğe düşmekdir ki ayette gelen o kunuttan maksal asla Allah'ın affetmeyeceğine inanmasıdır. Yani böyle bir insan kimdir ancak kafir. Zaten kafir azaba inanmıyor, cenneti inanmıyor, cehenneme inanmıyor, hesap gününe inanmıyor. Öylesine bir inanç içerisinde alabildiği bütün küfür ve şirki yapıyor. Tevhide aykırı durumların hepsini yaşamış oluyor değerli kardeşlerim. Şimdi geldik İbn Abbas'ın rivayet ettiği bir hadise ve bu üçüncü delilimizle de konumuza yeni bir anlam katalım ve delillerle yol gösterelim. Evet Adem. İbn Abbas radıyallahu anhmadan şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e büyük günahlar nelerdir diye sorulduğunda buyurdu ki Allah'a şirk koşmak, Allah'ın rahmetinden ümidliği kesmek ve kendini Allah'ın tuzağından güvende hissetmek. Güzel. Başka? Evet Davut. İbn Abbas Kariya Allah'ından şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük günahlar nelerdir diye sorulduğunda buyurdu ki Allah'a şirk koşmak, Allah'ın rahmetinden ümidi kesmek ve kendini Allah'ın tuzağından güvende hissetmek. Güzel. Bir kişiden daha alalım. Evet Ali kardeşim. İbn Abbas radiyallahu anhu rivayetine göre şöyle anlatmaktadır. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a büyük günahlar hakkında soruldu. Bir Allah'a şirk koşmak, iki Allah'ın rahmetinden ümit kesmek ve tuzağından emin olmak buyurdu. Evet, An İbn Abbas. İbn Abbas radiyallahu anhu rivayet ediyor. Enne Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Peygamber büyük günahtan soruldu. Büyük günahtan kebair biliyorsunuz büyük günahlar şirk değil mi insan öldürmek oruç tutmamak namazı terk etmek zekat vermemek Efendim? açlık korkusuyla kendi öldürmek evet açlık korkusuyla çocukları öldürmek çoğaltabiliriz. Yani şu an bunlar kebairler çoktu. Bu kebairlerden soruldu. Nedir? Yani adeta kebairler nedir ya Resulallah? Peygamber aleyhissalatü vesselamın ilk verdiği cevap şirkü billah. Demek ki en büyük kebair şirktir. En büyük günah yani şirktir. Sıralama çok önemli. Peygamber aleyhissalatü vesselam şirki 3. sırada da zikredebilirdi. O yüzden en başta zikrolunması onun en büyük günah olduğunun delilidir. Zaten Kur'an'da açık ayetler var. Şirk asla Affolunmayacaktır. Ama kişi tövbe eder de bir daha işlemese elbette Allah dilerse ne yapıyor affetmektedir. Ve yetsu min ruhüllä, Allah'ın rahmetinden ruhullah burada nedir? Rahmet, rahmetullah Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Ve emnûmin mekrillä ve Allah'ın tuzağından güvende olmak. Bu üç tane, bakın bu üç tane madde konumuzla alakalı. Birincisi şirk, ikincisi Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Üçüncüsü ise Allah Subhanahu ve teala'nın tuzağından emin olmak. Bizim konumuzla alakalı olan yeri neresidir? Son iki maddedir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Yani recayı terk etmek. Allah'ın rahmetini, fatlını, cennetini ne yapmak istememek. Bir de azaba düşeceğine emin olarak sürekli ne yapmak? Affolunmayacağına inanmak. Allah beni affetmeyeceğine Dair inana, inanca düşmem ve bunu doğrulamamdır. Bu birinci nokta. İkinci nokta, Allah'ın tuzağından emin olma. Bunu da anlattık. Azabından emin olmamak veya kafirler, müşrikler dedik. Sürekli harama, küfre, şirke düştüklerinden Allah'ın mekrinden, tuzağından ne yaparlar? Emin olurlar. Bunun da üzerinde durmuş olduk değerli kardeşlerim. Şimdi geldik. Abdullah İbni Mesud'un güzel bir sözü. Abdullah İbni Mesud'un sözü de birbirine çok yakın. Bu arada e, şimdi biraz espri yapmak istiyorum. Çünkü hepiniz baktım uykuya böyle dalar gibi oldunuz. Herkesin kafası böyle. Herkes böyle uyuyor. İşleri çok mu sıcak oldu? Bu arada 40 dereceye alabiliriz. 50 dereceye alabiliriz. Bilen kardeşler olmazsa gerçi ayarlayabilirsin Muhammed kardeş. Çünkü herkese bakıyorum ben konuşuyorum. Herkesin kafası aşağı düşmüş. Düşünüyorsunuz değil mi böyle? <gülüyor> yani arkadaşlar kafa yerde böyle de düşünüyorlar. Delilleri, ayetleri, o ayet ve delillerin içerikleri ve muhtevası neler. Yani sizin düşünmeniz uymanız bile bir ibadet. Beynel hop ve rejel. Korku ve ümit arasında düşünüyorlar kardeşler. Eyvallah. Efendim Ali kardeş. Hocam hani e, ayetinin numarasını bilmiyorum da şeytan insanı Allah ile aldattı. Evet. Sihayeti doğrudur. Ya, e işte Allah'ın kolu. Sen evet. deniz, e, denizde boğulur gibi büyük günahlara daldın. Evet. Artık bundan sonra Rabbim seni affetmeyecek Hı -hı. diye işte insanı azdırıyor. Güzel. E ben şimdi kardeşleri uyandırmaya çalıştım. Sen yeniden konuya daldın. Ben biraz uyandayım dedim. Sen yeniden konuya geçtin. yani. Biraz uyandıralım kardeşleri. Uyandık Hı -hı. mı arkadaşlar? Yallah bir Bismillah kalkalım şöyle bir ayağa. Evet. Çok güzel. Bir tekbir getirelim. Allah. Tekbir. Allah. Buyurun oturun kardeşler. Alhamdülillah. Mücahitler ya hepsi maşallah kardeşler. Evet. Şimdi Ali kardeşim doğru yani şeytan bizi sürekli nasıl aldatır? Allah rahimdir. Raufdur. Merhametlidir. Sen hangi günahı işlersen işle. Ne yapar? Allah affeder. Geçenlerde bir soru geldi. Bir alevi insan şöyle diyor. Ben diyor bir imama sordum. İmam dedi ki affedersiniz çok özür diliyorum. Sözüm meclisten dışarı bizi takip edecekler ve bizi buradan dinleyeceklerden de özür diliyorum. Akşamdan zina et et sabah da kalk tövbe et Allah hiçbir şey yapmaz. Yeter ki sabah tövbe et. Akşam zina et rakını iç sabahta kalk tövbe et Allah Subhanahu ve taala bağışlayıcıdır rahimdir. E sizin imamlarınız böyle diyor hocam hangi imammış bu dedim hangi imammış bu o imam bilmiyor o imam cahil yani iyi her akşam zina et rakı iç haramları içle sonra da dille de, de ki tövbe ettim sonra namaz kılma Allah Subhanahu ve taala'nın gerekli olan emir ve hükümlerini yerine getirme her gün her gün her gün bunu yap Sonra da bu Allah'ın rahmetini hani öne sürerek şeytanın aldatmasıyla, hilesiyle sonra kurtulacağına inan. Böyle bir inanç yoktur. Zaten kauf Allah korkusu beni o haramdan alıkoymalı. Bu korku beni zinadan ve beni o değil mi? Rak içmekten alıkoymalı. Bu nasıl bir korku? O zaman bu insanların iddiaları batıldı. Kardeşlerim bu anlattığına böyle bir somut örnek verebiliriz değerli dostlarım. Şimdi geldik Avul İbni Mesodun sözüne evet inşallah Muhammed hocam bir saniyeni bekler inşallah çünkü böyle bir şey ki oradaki sesin var ya bu mikrofon herkesi çekiyor. Seni de çekiyor şu an sesini alıyor yani. <gülüyor> evet son bir hadis kaldı. Evet Hasan kardeşim. Şimdi özür dilerim sen oradan hani çayla oynuyorsun ya Kardeşler de bizi dinleyecek hocam gül, çay içmeye hazırlanıyorlar. Bazıları diyorlar ki hocam bize çay yok mu diyorlar. Herkes sesi işitiyorlar yani o çay bardakları var ya onları işitiyorlar. Evet Hasan kardeş. İktila sutradil Allah'dan gelen rivayette şöyle demiştir: Allah'a koşmak, Allah'ın emin rahmetinden ve Güzel. Evet kardeşler. Başka <gülüyor> evet uyanan kardeşler varsa onlardan da alabiliriz. Başka uyanan kardeşler Evet Muhammed kardeş Evet Abdullah İbni Mesud Gelen rivayette şöyle demiştir En büyük günah Allah'a şirk koşmak Allah'ın meklimden emin olmak Rahmetinden ve merhametinden Ümit kesmektir İmam Abdullah Ezzaktar rivayet etmiştir Güzel An İbni Mesud An İbni Mesud derken kimden Yani Abdullah İbni Mesud'dan rivayet ediliyor قال yani Abdullah İbn Mesud diyor kendi sözünü bize naklediyorlar Ekberul kebair günahların en büyüğü el işreku Allah'a şirk koşmak ve emnu min Allah'ın mekrinden tuzağından emin olmak ve kunutun Allah'ın rahmetinden ümit kesmek ve ye'su min dawhilah Allah'ın yani kötülüğü gidereceğini ummamak veya rahmeti Ondan ummamak, bağışlayacağını ummamak. Ravahu Abdurrezzeb. Evet, büyük bir hadis alimidir. Ve Allah ondan razı olsun. Bu rivayet ediyor. 117 dipnotta sahih bir eser. Bir önceki hadisle şu anki aynı şekilde bu eser, Abdullah Mesut'tan gelen bu eser sahihtir. Ve aynı zamanda İmam Elbani Rahimahullah silsidetu sahihada bunları sahihlemiştir. Peki bu hadis, yani bu söz, bu eser, Abdullah İbni Mesud'un sözü bize aynı şeyleri hatırlatıyor değil mi? Allah'tan ümit kesmemek gerektiğini ve ancak ümit kesenlerin kafiller olduğunu ve bunun da büyük bir günah olduğunu, Allah'ın azabından emin olmamak gerektiğini, mekrinden emin olmamak gerektiğini, kişi eğer Allah'ın tuzağından azabından emin olursa büyük günahların içine düştüğünü hatırlatıyor. Ben şunu anladım. O halde bir mümin hangi halde durumda olursa olsun kardeşlerim Allah'ın mutlaka bağışlayacağını bilmeli, tövbe etmeli ve hatalarını görmeli. Bir de hangi takva, huşu ve iman ve amel içinde olursa olsun ister alim ister mücahid isterse yani imanın en doğrunda bir insan bile olsa kesinlikle amellerine imanına güvenmemeli. Bol bol iman ve e, amellerini muhafaza ederek Rabbinin rahmetini ummalıdır. İşte biz bu noktayı anlatmak istedik bu babta. Buna değindik. Allah selefimizden razı olsun. Nitekim onlar da örnek bir tavır ve e, davranışlar ortaya koymuşlardır. Son anlarındaki ağlamaları, sızlamaları ve Allah subhanahu ve teala'dan ümit var olmaları, amellerine güvenmemeleri konusunda dönüp bakabilirsiniz. Selefin bu konudaki anıları ve öyküleri bizler için birer derstir. Allah size ve bana inşallah hayat boyu imam salih ameli sevdirsin. Bizi ondan uzaklaştırmasın ve ümit var olmayı ve rahmetini de ummayı bizden uzaklaştırmasın değerli kardeşlerim. Konumuz bitti ancak maddeler halinde şu dikkat çekilen konulara da değinelim. Sonra değerli Muhammed kardeşimin demli çayını içelim inşallah. Evet. Evet. Birinci madde. Evet Halil İbrahim. Bir Arap suresinin ayetini tersiyle. Sen bugün soğuk almışsın maşallah. Allah sana Rabbim şifa versin. Tahur diyelim. Çünkü sesim bile değişmiş. Deminden beri de öksürüyordun. Soğuk almışsın. Bir haftadır yatıyordum. Yatıyorsun. Dua ediyor musun bari? Maşallah. Hamdülillah. Hamdülillah. Hem şifanı almak için Rabbine dua etmelisin hem de ne yapmalısın ilaç kullanmalısın İlaç bir vesile biliyorsun değil mi Allah subhanahu ve ta'ala bir şeyleri sebep kılar ve şifa verir Müslümanlara dua etmelisin tabi tabi eyvallah evet hocam birinci madde Araf suresi 99. ayetin ne yaptık tefsirine zaten değinmiştik üzerinde durmuştuk ikinci madde evet Davud İcir suresi 56, ayetini konuya 56. ayetinin konuya dair tefsiri buna da değindik. Katse bak daha önceden bu konulara değinmiş, değinmiştik geçmişti. Evet bünyamin 3. madde. Kendisini, kendisini Allah'ın tuzağına güvene hisseden kimseler hakkında tehdidin şiddeti. Evet yani bir insan eğer kendisini Allah'ın tuzağından emin görürse bu takdirde Allah subhanahu ve ta'ala uyarıyor ve ciddi bir tehditte bulunuyor. Çünkü böyle bir insan şirkete düşebilir. Bu da tevhidi boza Zaten başlık münasebeti bu konuydu. Kişi böyle bir eminlikten dolayı nere düşer? Osman kardeşim şirkete düşebilir. Derse ki bir insan ben Allah'ın azabından eminim, tuzağından eminim. Bana bir şey olmaz. Ben azaba düşmem, ben cehenneme düşmem. Bu ne olur? Sürekli kendisini günahlara sürükler. Haramlara sürükler, şirke sürükler, küfre sürükler. Bir de bakarsın ki bu insan Allah'ın rahmetinden artık ümidini de kesmiş, azabını hak etmiş olur. Evet, Muzaffer Hoca. Yüce Allah'ın rahmetinden ümid kesmek hakkındaki şiddetli tehdit. Evet, tehditin de şiddetli oldu. Bunun da üzerinde durmuştuk. atse bak. Burada kalıyoruz. Rabbimizleri yolunda muvaffak kalsın. Önümüzdeki dersimizde sizlerle beraber yeni bir konuya değineceğiz. Allah'ın izliğine değerli dostlar, kardeşler o konumuz Allah'a imanın gereği bir diğer hususta Allah'ın takdirine sabretmektir. Subhanekallahumme ve bihamdika ve eşhadu la ilaha illa ve estağfiruka ve Exactly. Here, güzel. Mountains of Mecca, what can you tell of the day that stones from the sky fell? destroying an army determined to break the house of Allah that Abraham built. Oh mountains of Mecca, how was the dawn on the day that my prophet Muhammad was born? How did it feel knowing he was to be